Gier, diğer adıyla Idle Sniper, havadan havaya çatışmalar için özel olarak geliştirilmiştir. Hızı ve sürekli saldırılarıyla çok çabuk hava hakimiyeti kurabilen çevik bir gemidir.